sevginin gücü Kardeşler bu yol insana yaptırdığını severek yaptırıyor. Zorlamıyor. Onun için bu yolun birtakım esasları insana kolay geliyor. İnsanın hoşuna gidiyor. Yeter ki insanın niyeti güzel olsun. Allah Teala'nın sevgisini, rızasını kazanmak olsun. O zaman her iş kolaylaşıyor. İnsanın niyeti güzel olunca, Allah'ın kulu olduğunu iyice anlaması kolaylaşıyor. Üzerine düşen vazifenin ne olduğunu aklıyla düşünebiliyor. Çünkü bu yolda başka bir şey istenmiyor. Allah'ın kulu olduğunu idrak ederse, bu idrak insana çok şey kazandırıyor. Ve ölümden sonra hayatın olduğunu daha iyi anlamaya başlıyoruz. Orada bir takım hesapların, suallerin olduğunu cennetin cehennemin olduğunu, kabirde azabın olduğunu, kıyamet günü sıkıntısının olduğunu daha bir başka anlamaya gayret ediyoruz. Eğer idrak etmezsek o zaman, bütün bunların başıma gelmesine çok zaman var, diye düşünüyoruz. Halbuki evliyalar bile daima en büyük musibet kendi başlarına gelecekmiş gibi düşünmüşlerdir. Çünkü akıllı olanın düşüneceği bellidir. İşin en kötüsü hesap etmek lazımdır. Eğer karşımıza en iyisi çıkarsa zaten rahat ederiz. Yok, eğer hesap ettiğimiz gibi iyisi çıkmazsa, kötüsü çıkarsa o zaman çaresi var mı? Ancak bu dünyada çaresi var. Onun için biz işin en kötüsünü hesap etmeliyiz ve ona göre tedbirimizi almalıyız. İşte Allah Teala'nın emir ve yasaklarını insanoğlunun seve seve yerine getirebilmesi için tasavvuf gereklidir. İnsan severse, Kimse onu sevdiğinden alıkoyamaz, sevmediğini yaptıramaz, sevdiğini de terk ettiremez. Onun için Rabbül Alemin bu yoldaki insanlara kendi ibadetini sevdiriyor. O zaman ibadet yapmak insana çok hoş geliyor. Namaz kıldıkça kılıcağı geliyor. Haramdan kaçmak içine kuvvet oluyor. Çünkü nefsi dizginlenmiş oluyor. Kendi kendimize bir düşünelim. Bu yola girmeden önce mi girdikten sonra mı daha çok kendimizi haramlardan korumaya başladık? Bu yola girdikten sonra kalbimize Saadat-ı Kiram efendilerimizin sevgisi ve muhabbeti girince onların manevi etkisini üzerimizde hissetmeye başladık. Neden? Aslında biz aynı insanız. Bilgimiz bir anda çoğalmadı. Kuvvetimizde de bir değişiklik olmadı. Akli yeteneklerimiz de aynıdır. Bu değişiklik nereden geldi? Buradaki değişiklik Allah Teala'nın yardımıyla oldu. Biz mürşidi bu hususta vesile yapmış olduk. İşte bu mübareklerin tövbe kapısı, kulluk kapısı insanlara her zaman yardım ediyor. Bu dini öncelikle insanlara sevdiriyorlar. Sevdirerek dini insana kolaylaştırıyorlar. O zaman insana namaz kılmak kolay geliyor. Haramdan kaçmak kolaylaşınca insan salih amel yapmak istiyor. İbadetleri çok sevmeye başlıyor. Onun için muhabbeti artıracak işleri bilmek lazım kardeşler. Mesela onlardan biri zikir dersi almaktır. Diğeri hatmeye katılmaktır. Bir diğeri mürşid sohbetini çokça yapmaktır. Muhabbetimiz artınca ne olacak? Muhabbetin faydası çok yönlü kardeşler. Birincisi biz Allah Teala'yı seversek o da bizi çok sever. Çünkü biri bizi sevmiş olsa biz de onu çok sevmeye başlarız. İşte Allah sevgisi de aynıdır. Rabbül Alemin de bize bizim onu sevmekteki halimize göre hareket ediyor. Biz onu seversek o da bizi seviyor. Biz onu sevmezsek o da bizi sevmiyor. Çünkü o zaten hiç kimseye muhtaç değildir. Biz ona muhtacız. Muhtaç olan sevmesinde, muhtaç olmayan mı sevsin?